Kur'an'ı anladım. ve sahbi Biz son olarak dersimizde dedi ki, e, sünneti Kur'an-ı Kerim'e arz etmeden kabul edemeyiz e, diyen görüş sünnete karşı problem yaşayan taifelerin arasından en tehlikeli görüş budur dedik. Sebep olarak da genel olarak dedik ki çünkü bunların delilleri yani öne sürmüş oldukları deliller ilk bakışta, ilk etapta sanki e, gerçekçilermiş gibi veyahut da zikrettikleri deliller ortaya koymak istedikleri usulü destekliyormuş gibi bir görüntü var. Onun için ince tetkik edilmesi gereken deliller sunuyorlar. Yani bu da herkesin işi değil yani zaten. Ve ayrıyeten dedi ki bu normalde sünneti Kur'an'a arz edelim. İşte hani İslam tarihinde e, zaten hadis, sahip ve zayıf diye birbirinden ayrılmış, alimler uydurma ve zayıf hadisleri ayıklamak için bir çaba sarf etmişler. Bunu da bir metot olarak kullanalım. Öyle değil mi? Yani hadisleri Kur'an-ı Kerim'e arz edelim, uyanı alalım, uymayanı almayalım diye. Aslında dedik sünneti Kur'an'a arz görüntüde sanki gerçekten bir sünnet kabulü gibi bir durum söz konusu. Ama aslında sünneti kabul etme gibi bir şey kesinlikle yok. Çünkü sonuç itibariyle sünneti Kur'an'a arz edelim, uyanı alalım dediğimizde Kur'an almış oluyoruz. Öyle değil mi? Gene sünneti almamış e, oluyoruz diye. Ve dedi ki bunların bir genel olarak zikretmiş oldukları deliller var. Onları zikrettik. Sonra dedi ki bunların cüz'i olarak e, bazı sahabelerin uygulamalarını zikretmişler. Zahiri yani görüntüsü sanki o sahabe peygamberden kendisine vâret olan bir hadisi Kuran-ı Kerim'e arz etmiş. O zaman demek ki sahabenin yanında asıl olan sünnet değil veya kitapla beraber sünnet değil, sadece Kur'an'dı. Sünnet ise, kitaba uygun olanı alırız, kitaba uygun olmayanı veya kitapta olmayanı almayız e, diye bir görüş ortaya atmışlar. İlk örnek olarak da ne örneğini verdik? Dedi ki, Hz. Ebubekir'in Riddet günündeki uygulamasının peyir Hazreti Ömer'in söylediği rivayeti kabul etmemesini sünnete arz olarak kabul etmişler. E, sünnetin Kur'anı arz olarak e, kabul etmişler. Tabi biz dedik ki, bunun cevaplarını verdik, dedik daha sonra Hz. Ömer'e e, bir olay nispet etmişler. Onu anlatacakken dersimizi bitirdik süremiz dolduğu için. Şimdi normalde e, Hz. Ömer döneminde şöyle bir kısa cereyan etmiş. Hz. Ömer döneminde boşanan kadınlarla ilgili yani bir adam karısını boşadığı zaman biliyorsunuz kadın bir iddet bekliyor öyle değil mi? Niye? İddet beklemesinin sebebi kadının Rahminde o erkeğe ait bir çocuk var mı? Yoksa yok mu? Belli olsun ee, diye. Ta ki başkasıyla evlendiğinde <gülüyor> nesepler birbirine karışmasın. Tamam Tabii <gülüyor> Tabi bu iddet döneminde yani bu bekleme süresinde erkek kadının nafakasını ve kadının kalacak yerini karşılamak zorunda mıdır? Yoksa değil midir? Şimdi normal siz bir kadınla evliyken onun nafakası da barınama ihtiyacını da kim karşılamak zorunda? Siz değil mi? Kadını boşadınız diyelim. Şimdi burası artık ihtilaf çünkü senin karın değil ki. Yani sen önceden niye onun bu ihtiyaçlarını karşılıyordun? Senin karın olduğu için arazında bir akit olduğu için değil mi? Şimdi senin karın değil artık sen onu boşamışsın. Akdi bitirmişsin doğal olarak ona bakmak zorunda mısın? Ona ev vermek zorunda mısın yoksa değil misin diye. Hazreti Ömer diyor ki bir adam karısını boşadığı zaman hem ona nafaka vermek zorundadır hem de ona ev vermek zorundadır. Ne zamana kadar? iddeti bitinceye kadar, tamam Yani tam aradaki şey bitinceye kadar adamın evinde iddetini bekler, sükuna ihtiyacı ve nafaka ihtiyacını karşılar. Fatıma binti Qays diye bir sahabe var, tamam mı? Fatıma binti Qays da diyor ki, Hazreti Ömer'e, İmam-ı Müslim rivayet ediyor. Kocam diyor, beni boşadı. Ben geldim Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'a. söyledim. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam dedi ki, bana la nafaka ve la Ne nafaka vardır, ne de barınma ihtiyacı vardır. Yani Hazreti Ömer'e ne demiş oluyor? Sen diyor böyle fetva verme. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam benim hakkımda fetva verdi. Boşanan kadına ne nafaka? La nafaqata ve la Birçok rivayet var. Aklınızda kalsın diye bu rivayeti söylüyorum özellikle. La nafaqata ve la Bazı rivayetlerde Peygamber Aleyhissalatu vesselam ona diyor, "Maleki aleyhi nafaka." Yani kocanın üzerinde sana ait bir nafaka yoktur mesela diye. Ve حصل. Hazreti Ömer'e bu zikredildiği zaman Fatıma binti Kays peygamberden böyle bir şey naklediyor. Hazreti Ömer de diyor ki: "Lâ nad'u kitâbe rabbina ve sünneti nebiyina li-imra'atin li-qawli imra'atin lâ nadri e ahfazet em Tamam? Biz Rabbimizin kitabını, peygamberimizin sünnetini ezberlemiş mi, unutmuş mu emin olmadığımızın olmadığımız bir kadının sözü için terk etmeyiz. Tamam. Biz Rabbimizin kitabını ve peygamberimizin sünnetini ezberlemiş mi yoksa unutmuş mu? Bilmediğimiz bir kadının sözü için terk etmeyiz. Niye? Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? "Vala tuhricu min buyutihenne ve la yakhrujna illa ayatiyena bifahişetin mubayyinah. Ve askinuhunna min haysu sakantum min hujurikum." Allah diyor ki çünkü ayet-i kerimede onları evlerinden çıkarmayın, onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ancak apaçık bir fuhşiyat ile gelmeleri müstesna. Yani açık bir fahişelik olursa o zaman onu şey yapabilirsiniz, evinden çıkarabilirsiniz. Ama bunun dışında onları evlerinden çıkarmayın. Başka bir ayette ne diyor? وَاَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ haysu سَكَنتُمْ Siz oturduğunuz gibi onları da oturtun, yani oturduğunuz evlerde onları da oturtun. Min vucukum imkanınız nispetinde. Yani ne bulursanız o kadarını yap. Bu ayet kelimelere baktığımız zaman öyle değil mi? Kadına sükuna ihtiyacı bu ayet de karşılanmış. Öyle mi? Hazreti Ömer'de ne diyorlar ki işte burada sünnet inkarcıları? Diyorlar Hazreti Ömer Fatıma binti Kays'ın sözünü, Fatıma binti Kays'ın sözünü rivayetini Kur'an-ı Kerim'e arz etti. Kur'an-ı Kerim'e muhalif bulduğundan dolayı da bunu reddettir diyorlar, tamam O zaman diyorlar bu bir usuldür. Yani sahabenin rivayetleri kabul etme ve sahabenin rivayetleri reddetmesinde rivayetleri Kur'an ı Kerim'e arz edip Kur'an ı Kerim'e muvafık veya Kur'an ı Kerim'de var ve yok tespiti yaptıktan sonra kabul ve reddetmeleri sahabelerin bir usulüdür diyorlar. Anlaşıldı? Ee, şimdi biz bu kısaya dikkatli bir şekilde baktığımız zaman yani iyi bir incelemeye bu kıssayı tabi tuttuğumuz zaman Hz. Ömer gerçekten bu kadının sözünü doğru kabul etmiş ve bu kadının sözünü doğru kabul ettikten sonra Kur'an'a uymadığından dolayı mı reddetmiş? Yoksa Hz. Ömer işin aslında bu kadının söylediği sözü ezberlemediğini mi düşünmüş? tamam Bunu tespit etmemiz lazım. Çünkü eğer zaten Hz. Ömer bu kadının rivayet etmiş olduğu rivayeti ezberlemediğine inanmışsa Zaten Kur'an-ı Kerim'e gidecek. Yani sünnette bir delil yoksa veya sünnette var olan delil şüpheli buluyorsa yani tam emin olmuyorsa ravinin hıfzından mesela zaten o ikinci o nereye başvuracak? Bu ana kaynağa gidecek. Kur'an-ı Kerim'deki genel hükümlerle amel edecek değil mi? Ama yok. Gerçekten Hz. Ömer bu kadının normalde sika, güvenilir yani hıfzından problem olmayan biri olduğuna inanıyor. Ama buna rağmen rivayeti Kur'an-ı Kerim'e ayet okuyup ben bu rivayeti kabul etmem diyorsa sünnet inkarcılarının demiş olduğu doğrudur. Öyle mi? Ama yok birincisi ise yani aslında bu sözün subutunda şüphe ediyorsa o zaman bu nedir? Bu sünnetin Kur'an-ı Kerim'e arz edilmesi değildir. Sünnetle varit olmuş olan bir haberde şüphe edildiğinden dolayı Kur'an-ı Kerim'deki umumi ayetle amel etmektir. Öyle değil midir? He. Şimdi Hz. Ömer'in Fatıma binti Kays'ın hadisini kabul etmemesinin sebebi aslında rivayetin içerisinde çok açık bir şekilde mevcut. Öyle mi? La o kitabe Rabbina ve sünneti Nebiyina liqouli imra'atin la nadri ahfazat em nesiyet. Yani bize ezberlemiş mi yoksa unutmuş mu tam emin olmadığımız bir kadının sözünü ne yapmayız? Ondan dolayı bak ondan dolayı dikkat edene kabul etmeyi demiyor. bak. لَا نَدَعُوا كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَب۪يينَ Yani Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini ne demek? Yani diyor ki bizim yanımızda bir şey sabit olmuş kitap ve sünnetle. Tamam mı? Bir kadın gelmiş ona muhalif bir rivayet söylüyor. Ve biz o kadının ezberleyip ezberlemediğini bilmiyoruz. Elimizde yakinen var olanı biz bundan dolayı terk etmeyiz. Var mı bunda bir işgal? Var mı bunda bir problem? Yok. Niye? Çünkü bakın e, burada mesela Hazreti Ayşe de Fatıma binti Kays'a çok şiddetli bir şekilde itiraz edenlerdi. Tamam? Yani hatta bu onu ayıbıdır diyor. Yani Fatıma binti Kays'ın bu rivayeti ''lâ nefekate ve lâsuknâ'' rivayetini zikretmesi Fatıma binti Kays'ın ayıbıdır. Niye? Hazreti Ayşe şunu söylüyor. Çünkü diyor, Fatıma binti Kays'ın oturmuş olduğu ev, yani kocasının evi hani iddetini bekleyeceği ev, çok uzak bir bölgedeydi ve korkunç bir bölgedeydi. Yani hani erkeklerin baskın yapabileceği, içinde erkek olmadığı zaman kendisine zarar verebileceği korkulan bir yerdeydi. Peygamber bundan dolayı onun o evde değil de başka evde iddet beklemesine emretti ediyor Anlaşıldı. Şimdi ne olmuş oldu? Fatımete binti Kaysa Hz. Ayşe niye burada itiraz ediyor? Sana has olan bir durumu umumi bir fetvaymış gibi insanlara niye zikrediyorsun? Hz. Ayşe'nin kızdığı noktayı anladınız. Yani sen diyor meselenin arka planını unuttun, Fatıma Tebinti Kaysa. Oradaki özel durumu görmemezlikten geldin, öyle mi? Tuttun şey yapıyorsun, sanki bu umumi bir şeymiş gibi her boşanan kadın kocasının evinde değil başkasının evinde şey bekleyecek, e, fetva bekleyecek, iddet bekleyecek gibi e, fetva veriyorsun diye Fatıma Tebinti Kaysa kızıyor. Hazreti Ayşe'nin bu itirazı, Fatıma'nın doğal olaraktan ne yapıyor? Fatıma'nın doğal olaraktan bu konudaki tam meseleyi tam aktarmadığını gösteriyor. Aslında bazı rivayetlerde Fatıma binti Kaş da kendisi de bunu söylüyor. Ben peygambere dedim ki ve akhafu en yuhtahama alayya. Yani benim üzerime birilerinin girmesi, saldırmasından ben korkuyorum. Fe'meraha fe tahawvelat. Peygamber de ona emretti, yerini değiştirdi. Öyle mi? Yani işin aslında bu var. Mesela Sa'id İbnü Müseyyeb bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki Fatım Eteb'in Tikaç boşandığı zaman çok kızdığı için sürekli kocasının akrabalarına saldırmış. Tamam mı? Yani hakaret etmiş, küfür etmiş, işte siz şöylesiniz, siz böylesiniz falan demiş. Peygamber aleyhissalatu vesselam da onun o kötü sözlerinden karşı tarafa eziyet vereceğini yani boşanan bir kadın duygusaldır. Duygusal olduğu için bir kendisine haksızlık yapıldığını düşünür. Ve işte tabi ki sağa sola laf söyler. Bu normaldir yani. Kızgınlık anıyla yapılabilir bu. Ha, güzel. Böyle olunca da Peygamberimiz başkalarını eziyet etmesin diye Fatime binti Kays'ın yerini değiştirmiş. Tamam? Doğal olarak ortaya nasıl bir görüntü çıkıyor? Bu hepsini, bunların hepsini birden ele aldığımız zaman Fatime binti Kays kendisine özel olan bir durumu umumi bir fetvaymış gibi insanlara aktarmış. Tamam? Burada hafızında problem olmuş. Yani hususi bir konuyu umumi bir fetva gibi insanlara yansıttığından dolayı hem fıkhında hem de hafızında problem görmüşler. Ve Hazreti Ömer'in aslında ifadesi de çok açıktır. Yani biz Rabbimizin kitabını ve Peygamberimizin sünnetini, tabi bu Peygamberimizin sünnetini lafzını bazı alimler şaz kabul etmişler. Tamam mı? Bu şazdır demişler. Çoğu sikatın rivayetinde yok, bazıları sadece mesela bir sika zikretmiş, ondan dolayı kabul etmemiş. Kabul edenler de bunu genel uygulama olarak kabul etmiş. Yani Peygamberimizin genel uygulaması olarak kabul etmişler. Unuttu mu ezberledi mi? Tam emin olmadığımız bir kadının sözünden dolayı terk etmeyiz. Anlaşıldı değil mi? Bu şekil ele aldığımızda bu bir arz işlemi değil. Bu e, ravinin hafızına güvenilmediği zaman asıl ya, elde yakinen sabit olanla amel etmektir. Anlaşıldı? Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bizim elimize Kur'an'dan bir ayet-i kerime var ve bir tane hadis var. Bize geldi. Herhangi bir hadis alimine geldi yani Hazreti Ömer'i geçelim. Herhangi bir hadis alemine geldi. Dedi ki ben bu ravinin hafızından problem. Ben bu ravinin hafızına güvenmiyorum. Ne yapacak? O hadise amel etmeyecek. Hadisle amel etmediğinde neyle amel edecek doğal olarak da? Kur'an-ı Kerim'deki o meseleye delalet eden umumi delillerle amel edecek. Anlaşıldı? Niye? Çünkü bu Hz. Ömer'in yanında bir usul değildi. Hz. Ömer'in yanında bir usul olmadığını biz nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Çünkü Hz. Ömer kendi hayatında yaşarken birçok vakada kendisine rivayet edilen hadisleri Kur'an-ı Kerim'e arz etmeden kabul etmiştir. Mesela meşhur Ta'un hadisini biliyorsunuz. Değil mi? Ta'un hadisi. Hazreti Ömer ordusuyla beraber Şam'a doğru sefere çıkıyor. Şam'a girmeden önce yani orayı fethetmek için diyorlar ki Şam'da Ta'un vebası var. Ta'un hastalığı e, Şam'da var. Bulaşıcı bir hastalık. Hazreti Ömer de topluyor ashabı ne yapalım diyor. Bir grup diyor ki Hazreti Ömer'e ashabtan senin yanında muhacirin ve ensarın seçkin olanlarından vardır, tahammül olan bir beldeye girip onları helak etme. Bir başka grupta diyor ki ey Ömer sen Allah'ın halifesisin. Bir iş için madem Medine'den çıktın, başladığın işi bitirmeden geri dönme. Tamam? Hazreti Ömer de düşünüyor, sabahleyin fikrini açıklıyor. Sabahleyin diyor ki, en son Bedir ehliyle istişare ettikten sonra diyor ki yarın geri dönüyoruz, herkes hazırlansın. O anda Abdurrahman ibn haf geliyor. Yani bu konuşmaların olduğu sırada bazı ihtiyaçlarından dolayı ordudan uzakta geliyor böyle bir tartışmanın olduğunu duyunca Hz. Ömer'in yanına geliyor diyor ki Ey Ömer, benim yanımda Peygamberden bu konuda bir sünnet vardır. Yani ben bir sünnet biliyorum. Nedir? Peygamberimiz dedi ki Siz bir beldede değilseniz ve o beldede taun hastalığını duyarsanız o beldeye girmeyin. Ama siz bir belde değilseniz ve o beldede taun hastalığı vakı olduysa o beldeden ondan kaçmak için çıkmayınız. Tamam? Yani Hz. Ömer'in aslında vermiş olduğu karara muvafık bir hadis. Ve Hz. Ömer bu hadisi kabul ediyor. Tamam? Oysa mesela şimdi biz bu hadisi diyelim ki Kur'an-ı Kerim'e arz edelim bu vakayı. وَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ ala Allah. Bir şeye azmettiğin zaman Allah'a tevekkül et. Ne demek? Yani bir işe giriştiğin zaman, azmettiğin zaman Allah'a tevekkül et ve yoluna devam et. Öyle mi? Bu bir bi تُلْقُوْ بِيَيْدِيكُمِ لَتَّهْلُكَ Kendi elinizle kendinizi ateşe atmayın. Öyle mi? İkisine iki tane farklı ayete denir. Bunu anlatacağız yani. Arzın problemlerini anlatırken birçok aslında arz bir ayete muvafık gibi görünürken başka bir ayete muhalif gibi görünebiliyor. Mesela. Öyle mi? Hz. Ömer burada Hz. Abdurrahman ibn-i Avf'un rivayetini biz işte başkasının rivayet etmediği veya tam emin olmadığımız bir konudan dolayı Rabbimizin kitabını vesaire bırakmayız diye ne yapmıyor? Bir arz işlemi yapmıyor değil mi? Bunu olduğu gibi kabul ediyor. Mesela başka bir örnek, daha açık ve bariz bir örnek, rejim meselesi değil mi? Aynı kaynaklar, yani Fatıma'ta binti Qays'ın rivayetini reddettiğini ifade eden aynı kaynaklar Hz. Ömer'den bize şunu da naklediyorlar sahihte, öyle değil mi? Ben korkuyorum ki zaman insanların üzerine uzasın, ve insanlar biz Allah'ın kitabında rejimi bulmuyoruz, ondan dolayı biz rejim yapmayız, desinler. Şüphesiz ki kitapta rejim vardı, peygamber rejim etti, Ebubekir recmetti etti ve ben rejim ediyorum diyor Hazreti Ömer. Öyle mi? Şu an bizim elimizde olan Mus'hafta rejimle ilgili bir ayet var mı? Yok. Hazreti Ömer bak insanların ileride var olan bir uygulamayı, var olan bir sünneti Kur'an-ı Kerim'e arz edip, Kur'an-ı Kerim'de yok diye bundan kaçınmalarından korktuğunu ifade ediyor. Ben korkuyorum ki insanların üzerine zaman uzasın. Yani hani bizden uzaklaşsınlar üç asır, beş asır sonra. İnsanlar desinler ki biz Allah'ın kitabında rejimi bulmuyoruz. Rejim yoktur. Ondan dolayı biz rejim yapmayız diye. Şüphesiz ki rejim Allah'ın kitabında vardı. İlk başta ayet olarak var. Daha sonra bu ayet ne yapılıyor? E, lafzı kaldırılıyor, nesk ama hükmü baki. Çünkü Peygamber nesk etti, Ebu Bekir, Nesli, e, Ebu Bekir rejim etti ve ben de rejim ediyorum diyor Hazreti Ömer, anlaşıldı Bakın burada aslında Hazreti Ömer arz meselesine usulen karşı çıkıyor. Öyle mi? Böyle bir usulle insanların ileride bir şey tespit edebilmesini ne yapıyor? Hazreti Ömer karşı e, çıkıyor buna ve buna benzer daha çok örnek verebiliriz. Yani Hazreti Ömer'in kısa hayatında hadisleri kabul etmiş olduğu bütün e, rivayetleri buna örnek verebiliriz. Mesela bir tane kadının kocası ölüyor, öldürülüyor, diyet veriliyor ya öldürülen kocaya. Kadın o diyetten miras istiyor. Hz. Ömer de diyor اَدِّيَّتُ لِلْعَقِلَةِ Yani diyet, kadının, kocanın akilesi içindir. Kadına şey yoktur, diyetten pay yoktur. Daha kim سُفِيَانْ قَخَيَوْا Diyor ki, ey Allah'ın, Peygamberin halifesi, ben şüphesiz ki gördüm ki Peygamberimiz Uşeym'in karısına kocasının diyetinden şey verdi miras verdi diye. Hz. Ömer tamam diyor. Ondan sonra Hz. Ömer, kadınlara kocalarının diyetinden miras veriyor. Yani öldürülen bir kocanın aldığı diyetten, yakınlarının, velilerinin aldığı diyetten karısına da pay veriyor. Tamam? Biz buradan mesela bu uygulamalar ve Hazreti dediğim gibi Hz. Ömer'in hayatındaki bütün uygulamaları elinize aldığınız zaman Hz. Ömer'in demek ki usulen böyle bir uygulaması yok. Çözüm olarak olabilir, Usul ile çözüm arasındaki farkı anlattık değil mi? Çözüm nedir? Arızi bir de o müşküleyi çözebilmek için bir çözüm üretmektir. Bu anlamda olabilir ki bunu hadisçiler de kullanmış zaten anlattık değil mi? Birbirine muaraza eden hadislerde bir metoda Kuran-ı Kerim ile tercih yapmaktır. Öyle değil mi? Ama bir usul olaraktan sahabenin böyle bir şeye giriştiği söz konusu değildir. Anlaşıldı? Güzel. 2 Velev diyelim Hz. Ömer bunu usulen yapmış, farz edelim. Hz. Ömer farz edelim ha. Diyelim ki bunu usulen e, yaptı. Hz. Ömer'in usulen yapmış olduğu bir şey bütün ümmeti bağlar mı? Diğer sahabeler ona muhalif bu konuda. Öyle mi? ha Mesela bir önceki dersimizde Hz. Ebubekir'i anlattık. Hz. Ebubekir Hz. Ömer'e neydi? Muhalif idi. Değil mi? Mesela nenenin diyeti konusu nenenin mirası konusunda Kur'an'da olmayan bir şeyi kabul etmiş Hz. Ebubekir. Kur'an'ı arz etmeden kabul etmiş ee, hem de. Niye Hazreti Ebubekir'in uygulamasını almıyoruz? Niye Hz. Ömer'in uygulamasını alıyoruz? Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Bir de bu konuda en çok nasibini alan sahabelerden bir tanesi kim? Ayşe annemiz. Bu konuda yani sünnet inkarcılarının kendilerine delil olarak kullandığı üçüncü sahabe Ayşe annemiz. Hazreti Ebubekir dedik, Hz. Ömer dedik bir de Ayşe annemiz. Şimdi Ayşe annemizle alakalı e, mesela kısa sünnet inkarcılarının anlattığı şekilde kısayı anlatayım. Bir de kaynaklarda varit olduğu şekilde kısayı anlatalım. Kısa şu. Bunu itikat dersinde anlatmıştık. E, yine söyleyelim. A, Resulullah, Allah'a İsra yani miracı çıktığı gün Allah'ı gördü mü görmedi mi? Tamam. Hazreti İbni Abbas diyor ki. Aynen olay şu şekilde anlatıyorlar. Dikkat edin. İbn Abbas diyor ki, Peygamberimiz Allah'ı gördü. Hazreti Ayşe annemiz de diyor ki, kim Allah'ı peygamber gördü derse şüphesiz ki Allah'a iftira etmiştir. Başka bir rivayette ise diyor ki şüphesiz ki çok büyük bir günah işlemiştir. Tamam? Allah ayet-i kerimede demiyor mu? Latudrikuhu'l-absaru ve huve yudriku'l-absare. Gözler Allah'ı idrak etmez ama Allah gözleri idrak edendir. Anlaşıldı değil mi? Yani burada sanki ne var? Bak dikkat edin ha. i̇bn Abbas Peygamberimizin miraca çıktığından dolayı Allah'ı gördüğünü iddia etmiş Hz. Ayşe de bu iddiayı Kuran-ı Kerim'e arz etmiş öyle mi? Hz. Ayşe de bu kısayı Kuran-ı Kerim'e arz etmiş ve bu ayet-i kerimeye muhalif olduğundan dolayı Bugün bütün eli Sünnet'in diyelim kabul ettiği bir kıssayı reddetmiş olmuş. Görüntüde baktığımız zaman öyle. Yani görüntü itibariyle baktığımız zaman öyle. Ama şimdi sonuçta bu adamlar, yani bu iddiayı ortaya atanlar, bu iddiayı nereden öğrendiler? Böyle bir vakanın yaşandığını, böyle bir hadisenin vücuda geldiğini nereden öğrendiler? Hadis kitaplarından öğrendiler öyle mi? Şimdi hadis kitaplarından müracaat edelim, bak kıssanın aslı neymiş görelim. Sahabenin bir tanesi geliyor Hazreti Ayşe diyor ki ey Ayşe annemiz diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allah'a görmedi mi? O da diyor ki şüphesiz ki senin bu söylediklerinden dolayı benim tüylerim diken diken oldu. İmam Müslim'deki rivayeti söylüyorum tamam? O da diyor ki ey anneciğim kim peygamber Allah'ı gördü derse Allah'a iftira etmiştir. Ayşe o sahabede Hazreti Ayşe diyor ki ey anneciğim acele etme. Yani hani bana karşı şu ayetler yok mu? Ve le kad raaahu وَلَقَدْ bil بِالْعُفُقِ الْمُب۪ينَ Öyle mi? Hani onu bir defa daha gördü. Onu o yüksek ufukta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde gördü. Öyle mi? Hani bu ayet-i kerimeler yok mu? Yani burada Peygamber'in gördüğü Allah değil mi? Ne diyor? Hz. Ayşe diyor ki bak dikkat edin buraya ama. Bunu bu ümmetten Peygamber'e ilk defa soran kişi benim. Yani i̇bn Abbas'ın Peygamber'in Allah'ı gördüğüne dair delil olarak getirdiği ayet-i kerimeler var ya. Bu iki ayet, Necim suresinde bir de tekvir suresindeki bu iki ayet Bu ümmetten ilk defa bunu Peygamber'e soran benim. Peygamber dedi ki o Cibril'dir. Ben onu kendi yaratıldığı suret üzerine yani asli sureti üzerine iki defa dışında hiç görmedim biri buydu biri de buydu. Tamam? Kim Muhammed Allah'ı görmüştür derse Allah'a karşı iftira etmiştir. Sen görmez misin Allah ayet-i kerime diyor لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارُ Şimdi nasıl oldu kısa? O zaman İbni Abbas Peygamberimizin sözüne dayanaraktan Peygamberin Allah'ı gördüğünü Ayşe annemiz de İbni Abbas'ın sözünü Kur'an'a arz ederekten Peygamberin Allah'ı görmediğini itiraz etmek gibi bir şey söz konusu değil. İbni Abbas Kur'an-ı Kerim'den iki tane ayet-i kerimeye dayanıyor ve bu iki ayet-i kerimeyle Peygamberimizin Allah'ı gördüğünü söylüyor. Hatta zaten i̇bn Abbas'ın görüşünü tahkik ettiğimiz zaman ki aslında gözle gördüğünü de söylemiyor i̇bn Abbas. Öyle değil mi? Kalbiyle gördüğünü söylüyor ee, i̇bn Abbas. Yoksa gözüyle Allah'ı gördü, i̇bn Abbas bunu söylememiş. Bir gördü demiş mutlak. Hatırlıyorsunuz değil mi? Allah'ı görme rüyet meselesini anlatmamış mıydık bunu itikatta? Anlatmamış mıydık? Anlatmıştık. Şöyle demiştik. Demek ki bu konuda ihtilaf var. Değil mi? Sahabenin arasında. İbni Abbas görmediğini gördüğünü söylüyor. Ayşe annemiz görmediğini söylüyor. Demek ki Ehl-i Sünnet alimleri tahkik ettikleri zaman İbni Abbas bir mutlak olarak gördü diyor. Bir de kalbiyle gördü diyor. Aslında o gördü dediği bazıları yanlış anlamış. Sanki gözüyle gördü değil. Aslında İbni Abbas'ın kastettiği nedir? Yani kalp kalbiyle Allah azze ve celle'yi gördüğünü söylüyor. Neyse bizim konumuz bu değil şimdi. Tamam? İbni Abbas Miraç hadisesine dayanıp Allah'ı gördüğünü Ayşe annemizle ayet-i kerimeye dayanıp Allah'ı görmediğini söylemiyor. Böyle bir şey yok. Kıssanın aslı ne? İbn Abbas iki tane ayeti tefsir ediyor. Okumuş olduğumuz Tekbir ve Necm suresindeki ayetleri. Ayşe annemiz de bu ayetlerin bu manaya gelmediğini çünkü bunu peygambere sorduğunda peygamberimizin onun Cibril olduğunu söylüyor. La kavale kadrahu iki ayet ayet ve la kadrahu bil ufuqil mubin ve la onu gördü diyor. Benim o gördüğüm diyor iki defa Cebrail'dir. Çünkü ben onu kendi asri sureti üzerine sadece iki defa gördüm. Birini işte semada görmüş hani o hira mağarasından çıktığı zaman altı yüz kanadıyla beraber gökyüzünü kapladığı zaman. Birini de miraca çıktığı zaman değil mi? Miraca çıktığı zaman görmüş. Ha. O zaman Hz. Ayşe İbn-i Abbas'ın rivayetini Kur'an-ı e arz ettiğinden dolayı değil. Peygamber'e sorup bunun cevabını aldığından dolayı reddetmiş. Sonra da kendi görüşünün zaten doğru olduğuna da Kur'an'ın da devlet ettiğini ifade etmiş. Anlaşıldı burası. Ama kıssayı yani geçen dersimize Allah'u Alem söylemiştim veya bir önceki dersimizde gerçekten şöyle bir problem var. Mesela bu sünnet inkarcılarının en büyük iddialarından bir tanesi ehl-i sünneti altında bıraktıkları tahkikten, ilimden uzak oldukları yobaz, geleceği, Mutahasip, gelenekçi insanlar olduğunu söylemişler. Ama ortaya attıkları ve kendilerine din edindikleri hiçbir şeyin aslını incelememiş olan insanlar bunlar. Yani hani bir gidelim, bakalım ne demiş. Gerçekten ayet böyle mi söylüyor? Ayetin önü ney, sonu ney? Bu rivayetin aslı ne? Yok. Hep kulaktan duyma. Yani dedikoduyla din belirlemişler. Öyle mi? Müstehşikler, süslü sözü şeytanlar aracılığıyla kendi dostlarına vahyetmişler veya uta oryantalistler. Bunlar da bunu olduğu gibi almışlar. Kaynaklar ellerinde mevcut olmasına rağmen kaynaklara dönüp şey yapmamışlar. Kaynaklara dönüp tetkik etmemişler. Tamam mı? Yine mesela Ayşe annemize nispet edilen bir arz olayını söyleyelim. Ebu Hureyre diyor ki bir şeyde, bir estağfurullah. Hazreti Ömer ile biri Hazreti Ömer için ağlıyor. Hazreti Ömer için birisi ağlıyor. Hazreti Ömer de diyor ki ey fulan. Resulullah şüphesiz ki ölü kabrinde yakınlarının ona ağlamasından dolayı azap görür söylemesine rağmen mi benim için ağlıyorsun? Tamam? Yani Hazreti Ömer şunu söylüyor diyor ki peygamber buyurdu ki innel meyte le yuazabu fi kabrihi bibukai ehlihi aleyh. Yani ölü kabrinde yakınları kendisine ağladığından dolayı azap görür. Tamam? Hazreti Ömer böyle biliyor. Kendisi için ağlayan birine de bunu söylüyor. Peygamber böyle demesine rağmen benim için ağlıyor musun? Hani benim azap görmemi mi e, istiyorsun demek istiyor Hazreti Ömer. i̇bn Ömer Ömer'de bu hadisi rivayet ediyor Hazreti Ömer'den. Diyor ki babam işte dedi ki peygamber buyurdu ki ölü kabrinde yakınları ona ağladığından dolayı azap görür. Hazreti Ayşe diyor ki Allah azze ve celle demiyor mu وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وَزِرَةٌ Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ayette mi? Vaziratın, Vizraukra, kimse kimsenin günahını yüklenmez. Hesap bu Kuran diyor. Kuran size yeter bu konuda. Ayet kelime var burada. tamam. Ama kıssanın aslı bu değil tabi. Kıssanın aslı ne? Bu Sünnet inkarcılarının olaya arz ediş biçimi. Tamam, doğru. Gerçekten bu şekil baktığımız zaman rivayete, Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer'in rivayetini Kurana arz etmiş. Bu ayete aykırı bulduğundan dolayı da reddetmiş. Öyle mi? Ama öyle değil. Hazreti Ayşe ne diyor? Diyor ki Allah Ömer'e rahmet etsin. Kısa'nın aslı. Allah Ömer'e rahmet etsin. O yalan söylemedi ama yanıldı veya da unuttu. O yalan söylemedi, yanıldı veyahut da unuttu. Peygamberimiz bir Yahudinin kabrinin başından geçerken, yani bir Yahudinin kabrinin önünden geçerken Yahudinin ehli ona ağlıyordu. Peygamber dedi ki bunlar ona ağlıyorlar, o ise kabrinde azap görüyor. Tamam, Bunlar yani yakınları ona ağlıyorlar, o da kabrinde azap görüyor, tamam? Siz bilmez misiniz ki Allah azze ve diyor وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وَزْرَوْخْرَةٌ Yani Allah azze ve hiç kimsenin günahını hiç kimseye yüklemez. Kimse kimsenin günahını yüklenmez, öyle mi? Anlaşıldı. Şimdi nasıl oldu? Bak şimdi Hz. Ayşe rivayeti sünneti sünnete arz etti. Yani Ravin'in eksik olarak ezberlemiş olduğu bir şey Hz. Ayşe kendi tam bildiği şekilde ortaya koydu ve zaten Kur'an'ı Kerim'in de buna delilet ettiğini ifade etti. Burada bir arz işlemi var mı? Yok öyle mi? Burada arz olabilmesi için şu olması gerekirdi. Böyle bir rivayetin bütününü Hz. Ayşe zikretmezdi. Sonra derdi ki yok. O zaman derdi gerçekten bu arza delil olur. Öyle mi? Ama burada şayet bu böyle olmasaydı da yani Hz. Ayşe peygamberimizin gerçekten bu şekil söylediğinden emin olsaydı hani ölü ehlin ağlamasıyla kabrinde azap görür. Hz. Ayşe bunu Kuran'a arz eder miydi? Etme, biz bunu biliyor muyuz şu anda? Bilmiyorum, bunu böyle olurdu dememiz, raçmen bir gaybolur, olur. Gaybı taşlamak olur yani. Doğru mu? Çünkü ortada bunu gösterecek bir karine yok bizim elimizde. Anlaşıldı. Yine mesela örneğin Haz Ebu ile bir rivayette diyor ki, uğursuzluk üç şeydedir. Uğursuzluk üç şeydedir. Ev, binek ve kadın. Uğursuzluk üç şeydedir. Ev, binek ve kadın. Hz. Ayşe de diyor ki bu olayın arz biçimi şey, sünnet inkarcılarının olay arz biçimini söylüyorum. Hazreti Ayşe bunu duyduğu zaman diyor ki Allah azze ve celle demiyor ki şüphesiz ki size yerde ve gökte isabet eden hiçbir şey yoktur ki mutlaka o bir kitapta yazılır. Öyle mi? Nasıl yani hani o zaman uğursuzluk, şu uğursuzdur, şu uğurludur dediğimizde bu kader inancıyla çelişir demek istiyor Ayşe annemiz. Tamam Ebu Hureyre'nin rivayetini kaderin varlığını ifade eden ayetlere arz ediyor. Doğru mu? Kaderin varlığını ifade eden. Yani yazılı olduğunu, takdir edilmiş olduğunu yani Allah azze ve celle bunda uğursuzluk takdir etmemiş. Böyle bir şey söylemiyor bize. Ne Allah ne Rasulü tamam mı? Sonra sen ev aldın diye evde uğursuzluk olur mu? Anlaşılıyor değil. Allah'ın bir şeyi bir şeye sebep kılmadığı şey sanki sebepmiş gibi görünüyor ee, burada. Lakin olayın aslına döndüğümüz zaman rivayetleri bize aktaran yani İmam Bukhari, Müslim kaynaklara baktığımız zaman diyorlar ki Ayşe annemiz diyor ki Allah bu Ureyre'ye rahmet etsin. O hadisi eksik rivayet etti, çünkü Peygamber vesselam dedi ki cahiliye ehlinin uğursuzluğu üç şeydedir. Yani cahiliye ehli üç şeyi uğursuz sayarlar, uğursuzluğu üç şeyde görürler, ev, binek bir de kadın. Anlaşıldı, ev, binek bir de kadın. Yine mesela başka bir rivayette Ebu Ureyle diyor ki, peygamberimiz buyurdu ki وَلَدْ اِز۪يْنَا üç şerliden bir tanesidir. وَلَدْ اِز۪يْنَا üç şerliden bir tanesidir. Ayşe annemiz bunu duyduğu zaman ne yapıyor? Ayşe annemiz bunu duyduğunda diyor ki, sünnet inkarcılarına göre وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ مِزْرَوْخْرَ Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Yani çocuğun ana babası zina yaptı diye. Çocuğun ne suçu var bunda, öyle mi? Çocuk kendi isteğiyle mi onlara zina yaptırdı? Yok. Niye onların günahını çeksin ki? Niye veled-i olduğu için üç biri olsun ki diye. Oysa rivayetin aslı yine aynı şekilde kaynağa baktığımız zaman Ayşe annemize böyle bunu naklettikleri zaman o da diyor Allah Ebu Hureyre'ye merhamet etsin diyor. Bir münafık vardı diyor, peygamberimize çokça eziyet ederdi. Bir münafık vardı, peygamberimize çokça eziyet ederdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim beni bunun şerrinden kurtaracak, sözüyle, diliyle Peygamber'e çok eziyet Onlar da diyorlar ki sahabe zaten ey Allah'ın Rasulü o veled-i zinadır. üç şerriden bir tanesidir. Peygamberimiz de diyor ki onlar ona veled dizinadır üç şerriden biridir diyorlar ama Allah Azze ve Celle demiyor mu? Velâ Anlaşıldı. Şimdi bu şekilde ele aldığımız zaman ortada bir arz işlemi var mı? Ortada bir arz işlemi yok değil mi? Yanlış anlaşılmış, eksik rivayet edilmiş olan bir rivayetin Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bütünü zikredilerek tasih edilmesi var. Anlaşılıyor değil? İnşallah. Ha, bu ve benzeri rivayetlerden. Mesela daha örnek verelim mi buna başka? Örnek yeter mi bu kadar yoksa devam edelim mi? Örnek olarak yeter mi? Hazreti Ali ile ilgili var, İbni Abbas'la alakalı var. Mesela en ilginci, en tuhafı yani benim çok ilgincime giden bir rivayeti söyleyeyim size. Bu bir, hadislerin Kur'an'a arzı diye şeyin bir kitabı var. Ee, Ahmet Keleş Allahu alem diye bir vatandaş bir kitap yazmış. Şimdi ben bu kitabı Allahu alem şeyde okumuşum. Yani kitap bana ait değil, eşime ait. İlk evlendiğimde okumuşum. Oraya bir not düşmüşüm. Şimdi dersi yapmadan önce kitaba bak baktığımda o notumu gördüm. Kalemle yazmışım. Şimdi e, yazar İbn Mesud'un bir kıssasını anlatmış o zaman. Yani 5-6 sene önce e, olabilir Allahu alem. Bir kıssasını anlatmış. Şimdi İbn Mesud kadının birine diyor ya Allah zece İbn Mesud diyor peygamber buyurdu ki Allah dövme yapan kadına da dövme yaptıranı da lanet etsin. Hadis sahibi hadis Hadanın biri geliyor diyor ki, ey i̇bn Mesud ben diyor bu e, kitabı başından sonuna okudum. iki kapağın arasındakini ve ben diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah dövme yaptıranlara lanet etsin diye bir ayet kelime bulamadım. i̇bn Mesud da ona diyor ki sen Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ Ayetini görmedin mi diyor. O da evet gördüm diyor. Tamam işte diyor. Bu onun delilidir diyor. Yani işte bak peygamber neyi getirse onu alın. Neyi nehiyetsi ondan kaçın. Bu diyor arza çok kuvvetli bir delildir. Yani en saçma belki komik olan. Eğer bu arz buysa zaten senin, sizin ortaya koymuş olduğunuz usul kökünden yıkılmış oldu. Öyle değil mi? Hangi hadisi Kur'an-ı Kerim'e arz edersen et. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوبُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ bu altına dahil olur. Zaten sizin bu usulünüzün yanlış olduğu da ehli sünnet âlimleri bu ayet-i kerimeyle reddetmişler. Öyle mi? Neymiş efendim? Kadın, e, İbn-i Mesud'un sözünü Kur'an'a arz etmiş, İbn-i Mesud da kadının sözünü çıkardığı sonucu Kur'an'a arz etmiş. Demek ki arz işlemi sahabenin yanında sabit, işte yerleşmiş vesaire vesaire olan bir işlemmiş e, diye. Burada delil getirenler var yani arza örnek olarak da. E, bu, bu kısa zaten bu bize delildir. E, ve bu varsa eğer tamam ve hadisleri Kur'an'a bu bu ayeti arz edeceksek eyvallah zaten bu ayeti arz ettiğimizde senedi sahih olan bütün hadisleri kabul etmemiz gerekir. Tamam? Mı? Mesela Hazreti Ali'den bir örnek vermişler. Hazreti Ali evlenmiş bir kadın. Eğer kocasıyla cinsel münasebette bulunmazsa ve mehir de belirlenmeden kocası ölürse, mesela nikah akdini yaptın, orada düştün öldün. Öyle mi? Nikah akdini yaptınız, mehir belirlenmemiş. Ee, zifaf yaşanmamış. Adam düştü öldü. Öyle mi? Ne olacak? Bu kadın mehirden bir şey alacak mı? Hazreti Ali diyor ki almayacak. Mehir yok. Çünkü mehir, faydalanmanın karşılığıdır. Öyle mi? Mehir vermeyecek diyor. Oradan bir tanesi kalkıyor diyor ki ey Ali, Peygamber aleyhissalatu vesselam falan falan kadın hakkında ona mehir vardır diye hüküm verdi ee, diyor. Hazreti Ali de diyor ki biz Allah'ın kitabını, Peygamber'in sünnetini topuklarına işeyen bir Arabi'nin sözünden dolayı terk etmeyiz. Tamam. Mesela bu bir arzdır demişler. Aslında bu bir arz değildir. Yani rivayetin tamamını bu şekilde aldığımızda biz Allah'ın kitabını ve Rasulün sünnetini topuklarının üzerine işeyen yani ne demek istiyor? Hani normalde insan çok affedersiniz önüne doğru küçük abdestini yapar değil mi? Topuklarına işeyen dediğinde ne? Yani o kadar cahil, o kadar hiçbir şey bilmiyor, o kadar meseleyi anlamıyor ki. Yani ne yaptığı belli değildir. Tamam? Böyle bir adamın sözünden nasıl biz kitapta sabit olan, sünnette sabit olanı nasıl terk edelim? E demiş mesela bu tip e, örnekler. İşte, ee, İbni Abbas'tan mesela çok meşhur mutanikahın ne olduğunu biliyorsunuz. Mutanikah, mutanikah bir insanın herhangi bir kadınla belli bir süreliğine e, nikah yapıp ona bir miktar ücret vermesidir. Yani mehlini bir miktar mehlini vermesidir. Bu İslam'da ilk başta Peygamberimiz bunu serbest bırakıyor. Daha sonra diyor ki bu kıyamete kadar Allah Azze bunu haram kılmıştır. Öyle mi? Sonra da bu haram kılınıyor. Sahabenin içerisinde İbni Abbas mutanikahın caiz olduğuna inanıyor caiz olduğuna inanırken de şu ayet-i yok okuyor. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوا هُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِضًا Yani onlardan hangisinden istifade ederseniz farz olarak onların ücretlerini onlara verin diyor. Bu ayet-i kerime diyor i̇bn Abbas mutanikehanın delilidir diye. Mutanikah ile ilgili varit olmuş olan rivayetleri de sözde kabul etmemiş oluyor. Lakin tabi aynı kaynaklara döndüğümüz zaman i̇bn Abbas'ın bu fikrinden döndüğünü ve en sonunda i̇bn Abbas'ın tekrardan muta haram olduğuna dair, fetva verdiğine dair rivayetler de var. Velev olmasa diyelim muta üzerine sebat etmiş olduğu bu bir sahabenin bir uygulamasıdır. Öyle mi? Bir konuda yani müstakil olan bir konuda bir sahabenin yapmış olduğu nedir? Bir sahabenin yapmış olduğu bir uygulamadır. Şimdi burada mesela bu örnekler çoğaltılabilir. Yani çünkü şüphe şeytandan kaynaklı olduğundan dolayı. Yani çünkü bu adamlar bu kadar akıllı adamlar değiller, yani bu kadar şüphe ortaya atacak kadar akıllı değiller. Niye? Çünkü ortaya attıkları şüphelerin içerisini tetkik edemeyecek kadar akıldan yoksun olan insanlar. Öyle mi? Yani öyle çok akıllı, çok zeki olan insanlar değiller. Zaten çok akıllı olsalardı daha önce dediğimiz gibi hidayet bulurlardı yani. Müslüman olurlardı ama Müslüman da değiller e, maalesef. Şimdi bu insanların, e, bunları kim bunlara vahy ediyor? وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ Şeytan kendi dostlarına sizinle tartışsınlar diye ne yapar? Vahide bulunur, değil mi? Şüpheleri şeytan onlara vahy eder. Ve <gülüyor> yahuta ve kezalike ca'anna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi vel cin yuhi ba'dahum ila ba'din zukhruful qawli ghurura. Biz aynı şekilde her peygambere insanlardan ve cinlerden düşmanlar kıldık. Onlar birbirlerine süslü sözü vahy Tamam? Onlar birbirlerine mesela Allahu Teala Mekke'li müşriklerin Peygamber hakkında söylediklerine ne diyor? اَتَوَاسَوْ بِهِ belhum قَوْمٌ تَوْمٌ Yani birbirlerine bunu vasiyet mi ediyorlar? Hani her, her dönemde, her zamanda aynı sözlerle peygamberlere karşı e, çıkıyorlar diye. Niye? Çünkü ta Hz. Adem'den günümüze kadar bütün peygamberlere veya peygamberlerin davetine karşı çıkış şeytandan kaynaklı olduğundan dolayı doğal olarak şeyler de bir patent aynı olduğu için patent şeytan. Patenti şeytandan aldıkları için ee, üç aşağı beş yukarı cümleler birbirine ne yapıyor? Cümleler birbirine benziyor. Bu insanların şüphe üretmeleri, daha başka şüpheler getirmeleri normal. Ama biz bu şüphelere baktığımız zaman özellikle dikkat etmemiz gereken şey ne? Umumi bir kaide olarak e, söylüyorum. Önce ne olursa olsun bir meseleyi tetkik etmeden, bir meselenin bütün yönlerine bakmadan o mesele hakkında fikir sahibi olmamak lazım. Hatırlıyorsanız bunu itikat dersinde anlatmıştım değil mi? Bu hangi bölümü anlatırken? Ee, i̇bn Teymiyen'in Teymiye'nin fetvasıyla alakalı e, tekfir bölümü müydü, iman bölümü müydü? Tekfir bölümü değil mi? İtikad dersinde, e, tekfir babında bunu anlatmıştım. Demiştim mesela bakın bu günümüzde insanların e, gece bir itikadla yatıp gündüz bir itikadla kalkmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi. Tamam mı? sabit olmayan bir adamın dinine hizmet etmesi, kendine faydasının olması, o itikadın semere vermesi mümkün değildir. Tevhid nedir? Tevhid meyve veren bir ağaç gibidir. Deme bir defa insana yerleşti mi sürekli insana meyveler verir. Meyve vermesi nedir? Rabbi ile ilişkilerinin güzel olması, kendi ile ilişkilerinin güzel olması, insanlarla ilişkilerinin güzel olmasıdır. Öyle mi? Tevhidin sana meyve vermesi bu demektir. Tevhidi sabit olmayan bir adam, her gün bir şeyle yatan başka bir şeyle kakan bir adamın meyve veren bir ağaç gibi değil de Allah Celle'nin diğer zikretmiş olduğu gibi aslı yerde sabit olmayan ve bir türlü yerde karar bulamayan ağaç gibi olur. Yani bir gün orada, bir gün onun bahçesinde, bir gün bunun bahçesinde ne Rabbine hizmet eder, ne dinine hizmet edebilir. Tamam mı? Bunun en büyük sebebi nedir? Çünkü şeytan kurumsal olarak kendi dostlarının dilinde her konuda habire şüphe üretir. Habire şüphe üretir. Tamam mı? İnsan eğer şüphelere karşı nasıl korunacağını bilmezse, yani bir şüpheyi duyduğu zaman olabilir. Bak Hazreti Ömer ne yapıyor? Rabbimizin kitabı, Nebimizin sünnetini tam emin olmadığımız bir şeyden dolayı terk etmeyiz. Öyle mi? Bak sünnetin Kur'an'ın arzını değil, Hz. Ömer'den bunu öğren. Hz. Ali'den bunu öğren mesela. Hz. Ayşe'den bunu öğren. Yani sünnetin Kur'an'ın arz edilmesini değil de sana bir şey geldiği zaman onun üzerinde tam bir eminlik söz konusu olmadığı müddetçe onun evvelinde emin olduğun konuyu ondan dolayı terk etme. Yani şüpheden dolayı akini terk etme. Tamam biri sana bir şey getirebilir, zahirine baktığın zaman gerçekten çok şey yani çok böyle onun söylediğini destekliyor olabilir. Ama o sözün, o fetvanın, o ayetin, o hadisin öncesi nedir? Sonrası nedir? Hangi münasebette söylenmiş? Mesela bunlara bakıp ve bunu yakin olarak bildiğin meselenin ashabına arz etmeden, değil mi? Arz etmeden kesinlikle bir fikre ulaşma. Çünkü bakın insanın doğruyu tespit etmesindeki en güzel yöntem ve en hızlı yöntem nedir? En hızlı yöntem, karşılaştırmalı olarak farklı düşüncelerde olan insanları dinlemesidir, karşılaştırmalı olarak. Yani bunun söylediklerini ona arz etmesi, onun söylediklerini ona arz etmesidir, öyle mi? Ortaya zaten sonuç kendiliğinden çıkar. İki fikir varsa ortada, iki tarafın söylediklerini birbirine ne yapmasıdır? Arz etmesidir, ortaya bir şey kendiliğinden çıkmış olur. Bu birincisi, birinci mesele. İkinci mesele ise nedir? İkinci meselemiz ise öğrenmemiz gerekenler, yani iyice tetkikten kastımız bu. Hani rivayetin önüne, sonuna, sağına, soluna hangi münasebette söylenmiş, buna bakmamız. İkincisi ise, daha önceki anlattığım derste de söyledim. Şüphelerle alakalı, şunu hiçbir zaman unutmayın. Sabit olmuş olan bir usul, fer'i bir delilden dolayı iptal edilmez. Tamam mı? Bir usul, bir inanış sabit olmuşsa eğer, bu fer'i olan bir uygulamadan dolayı ne yapılmaz? Terk edilmez. Niye? Çünkü vakaiu'l ayan yani aynı olan vakalar içerisine ihtimalin yol bulduğu vakalardır. Öyle değil mi? İhtimal yol bulduğundan dolayı kendisiyle istidlalin problem olduğu şeylerdir zaten. Ve auta fer'i delilden usul üretilmez. Bir şeyin usul olabilmesi için birden fazla kat'i delilin kendisine delalet ettiği ve tatbikatının da mümkün olduğu şey usuldür. Öyle mi? Birden fazla kat'î delil çünkü şey kat'îdir. Usul olan şey kat'î olmak zorundadır. Onun için ona delalet eden delillerin de sübutu da delaleti de kat'î olmak zorundadır. Öyle mi? Usul böyle sabit olur. Fer'în aslan usul çıkmaz ondan dolayı. Anlaşıldı mı? İki, ortaya çıkan usulün uygulanabilirliğinin olması lazım. Yani pratik olarak şeriatın uygulamalarıyla muhalif olmaması. Lazım. Böyle bir şey usul olabilir. Öyle mi? Böyle olmayan bir şey, kendi içinde çelişkili olan uygulaması mümkün olmayan bir şey hiçbir zaman ne olamaz? Hiçbir zaman usul olamaz. Anlaşılıyor değil inşallah? İnşallah. Buraya kadar anlaşılmayan o da sormak istediğimiz bir soru var mı? Şu ana kadar anlamadığımız o da sormak istediğimiz bir soru var mıdır? ان شاء الله وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين